Hacı Hüseyin Yazan Ülkü Tamer Seslendiren Boğaçan Sözmen İki çocuk vardı. Benim yaşımdaydı ikisi de. Yok yok, biri daha küçüktü. Üç yaş küçük. Oğuzeli yolundaydılar. Kasaba uzaktan görünüyordu. Oğuzeli'nde dinamitle tuttuğumuz balıklar var ya ırmakta. İşte ikisinin de elinde birer balık vardı öyle. Telgraf tellerinin üstünde balık yarıştırıyorlardı. Kuyruklarından tutup tellere koyuyorlardı onları. Macı Hüseyin, E peki boyları tellere yetiyor muydu? diye sordu. Yetiyordu. Direkler kısacıktı. Çocukların bellerine geliyordu ancak ya da çocuklar büyüktü. Kim kazandı yarışı? Bilmiyorum dedi Memedali. Sonunu görmedim. Maci Hüseyin çakısını mindere bıraktı, tahta tabancayı Memedali'ye uzattı. Memedali tabancayı aldı, önce bir buluta, sonra afişteki tek i harfinin noktasına çevirdi. Eline sağlık Hüseyin amca dedi. Yalnız şurasında bir tümsek var. Onu yontmamışsın. Maci Hüseyin güldü. Orası yontulmaz. Arpacık derler ona. Nişan alırken gerekli ben adam vururken nişan almam ki. Sen bunu yont. Macı Hüseyin çakısını bir sallayışta yok etti arpacı. Düşümde karşıma Dülük Baba çıktı. Bana soru sordu. Ne sordu Mehmet Ali? Sana niye Maci Hüseyin dediklerini sordu. <gülüyor> Sen ne dedin? Ben de dedim ki sana niye Maci Hüseyin dediklerini anlattı. Sonra? Sonra Dülük Baba gitti ben uyanayım diye. <gülüyor> Onun Dülük Baba olduğunu nereden anladın? Sakallıydı. E ben de sakallıyım. Sen Hüseyin amcasın. O Dülük Baba. Mehmet Ali eve giderken hatırladı. Dülük Baba olduğunu nereden mi anlamıştım? Onu Dülük Dağı'ndaki mağarada görmüştüm de ondan. Hacılar Başpınar'da kalmışlardı. Şehre girmiyorlardı. Kırgındılar. Haber yolladılar. Adettir. Hacdan dönen karşılanır. Bizi karşılamaya gelmezlerse biz de şehre gitmeyiz. İçlerinde sadece Hüseyin oyun bozanlık etti. Nalet oğlu naletler dedi. Gittiyseniz gittiniz hanca. Karşılamaya köçek çıkarsa hacılığınız katmerli mi olacak? Şehirden gelen süslü otomobillere otobüslere binmedi. Elinde bavulu dokuz kilometreyi tek başına yürüdü. Eve varınca kapıyı açan büyük oğluna Bu geceden sonra sinema yine benim dedi. Oğlu Hüseyin'in elini öptü. Sen hacı oldun baba dedi. Artık sinemacılık etmen yakışık alır mı? Hacılığım batsın dedi Hüseyin. Sen şimdi dolmuşa bin, Adana'ya var. Ne kadar göbekli film bulursan topla getir. Karısını bile görmeden sinemaya gitti. Kapıya, afişlerin önüne oturdu. Makinisti yollayıp bir şişe de kaldırdı kaldı. O günden sonra Hüseyin'e hacı Hüseyin demeye başladı da. Zamanla hacı düştü, Hüseyin'in adı macı Hüseyin kaldı. Enver Vecdi, Emine Rızık, Beşar'a Vakim. Başka? Yusuf Vehbi tabii. Ümmü Gülsüm, Abdülvahap. <gülüyor> İyi öğrenmişsin Mehmet Ali. Şarkı Yıldızı, Tahiyye, Karyoka. Sana anlatmayı unuttum Hüseyin amca. Salı günü onu görmüştüm. Sütunların ardındaydı. Bir sütunun ardına giriyor. Macı Hüseyin Mehmet Ali'nin sözünü kesti. Sütun sözünü nereden öğrendin? Ee, babam söylemişti filmi seyrederken. E <gülüyor> sonra? ''Bir sütunun ardına giriyor, başka bir elbiseyle çıkıyordu. Filmdeki gibi. Sonunda bir sütunun ardına girdi, bizim kalenin burcundan çıktı. Kendini kaldırıp aşağı attı. İki kapılı hana doğru. Tam o sırada gökten bir bulut indi, tahiye, karyokaya taht oldu. O da ölmedi.'' Mehmet Ali küçük kürsünün üstündeki meyan şerbetini içti. Önüne bakarak ''İki kişi daha var.'' dedi. ''Biri Leyla Murat.'' ''Onu daha önce niye söylemedin peki?'' <gülüyor> ''Güzel de ondan.'' Öteki kim? Paşanın kızındaki paşanın kızı. O da mı güzel? Ne işte. Ama ninem benimle eğleniyor. Büyüdüğüm zaman paşanın kızı bana varacakmış. Bir süre konuşmadılar. Sonunda Hüseyin amca dedi Mehmet Ali. Kendini kaleden atsan sen de ölmezsin değil mi? Gökten bir bulut iner taht olur sana. Ben uçarım dedim acı Hüseyin. Nasıl uçarsın? Dev adamda görmedin mi? Şazem deyip nasıl uçuyor? Mehmet Ali güldü. Niye güldün Mehmet Ali? Hiç. Söyle söyle. Sen şazem demezsin. Desen desen mazem dersin. Avlu sevindi. Mehmet Ali afiş tahtasını Zerdali ağacının altına koydu. Mihracenin gözdesiyle casus kralın afişlerini özenle söktü katladı. Yeni çakacağı iki afişi eliyle düzeltti. Üstte dev adamı, alta da fedailer mangasını çaktı. Sonra tahtayı sırtladı, avluda dolaşarak bağırmaya koyuldu. ''Dikkat dikkat! Bugün gündüz...'' Saati hatırladı birden. 6’yı geçmişti, baştan aldı. ''Dikkat dikkat! Yarın gündüz saat iki buçukta sinemamızda iki şaheser film! Başrolünü Tom Tyler'ın oynadığı Dev Adam, 36 kısım tekmeli birden... ''Eşsiz bir şaheser daha! Fedailer mangası! Başrollerde Gary Grant, Douglas Fairbanks, Victor MacLaglan!'' Yukarı kata çıkan merdivenin başında Neziha Hanım'la burun buruna geldi. Ha? ''Filmler değişti öyle mi?'' dedi Neziha Hanım. ''Değişti.'' Mehmet Ali'nin annesi Emine Hanım söze karıştı. ''Hep böyle bu!'' dedi gülerek. ''Eve gelen de sinema var sanıyor. Bahçede afişleri görünce. Yarın dev adam var!'' dedi Mehmet Ali. Ama sen onu sevmezsin. Fedailer mangasını görürsün. Bir adı da Gunga Din. Victor MacLaglan oynuyor. Kim oynuyor? Mehmet Ali çekti. Doğru dedi. Sen nereden bileceksin Victor MacLaglan'ı? Neyse. Aynı filmde John Fontaine de var. Emine Hanım. Hep böyle bu dediğini. Bütün artistleri, bütün filmleri bilir. Görmediklerini bile. En iyi dostu Macı Hüseyin. O koskoca adam da bununla arkadaşlık ediyor çocuk gibi. Neziha Hanım Mehmet Ali'ye eğildi. Büyünce artist olacaksın herhalde. Mehmet Ali kaşlarını kaldırarak. Hayır dedi. Sinemacı olacağım. Ben sana Robert Taylor'u vereyim. Sen bana John Garfield'ı ver Hüseyin amca. Ama Robert Taylor daha ünlü. Olsun. John Garfield'ın geleceği parlak. <gülüyor> Amma söz ha. Nereden duydun bunu? Veriyor musun vermiyor musun? Dur bakalım. Madem geleceği parlakmış... Bir düşüneyim. Saazcı Hanefi, "Fotoğraf mı değişiyorsunuz?" diye sordu. "Yok," dedi Memedali. "Kendilerini değişiyoruz." "Anlamadım." Zararı yok, anlama," dedim Hacı Hüseyin. "Bütün artistleri paylaştık," dedi Memedali. "Bazıları benim oldu, bazıları Hüseyin amcanın." Sonra Maci Hüseyin'e döndü yine. "E söylesene, veriyor musun, vermiyor musun? Robert Taylor'u vereyim, yanında John Wayne'i de vereyim. John Wayne'i verirsen olur. John Wayne'i verme. John Payne'i verir. Macı Hüseyin bir yudum daha aldı da kızından. Gülümsedi. Tespihini Mehmet Ali'nin sağ kulağına astı. Peki dedi. Verdim gitti. Bu gece düşümde seni gördüm Hüseyin amca. Kaleye çıktın. Aşağıda bando çalıyordu. Senin sırtında bir pelerin vardı. Elinde de bir kılıç. Ama kehribardan yapılmıştı kılıcın. Yakından bakınca tespihe benziyordu. Boğum boğumdu. Uzaktan bakınca kılıçtı. Kılıcını bir salladın, Kale altında kim varsa hepsinin sakalı kesildi. Göğe sakal yağmaya başladı. Sen de güldün. Kendini kaldırıp kalenin burcundan attım. İşte o sırada sen havadayken tam 12 kişi göründü bulutlarda. Gary Cooper, Tyrone Power, Wallace Berry, Humphrey Bogart, Errol Flynn, Charles Laughton ve Bela Lugosi ve Peter Lorre Carol Nash, Pedro Armendariz, Henry Fonda bir de Sidney Greenstreet. Ellerini uzatıp seni tuttular. Öff Hüseyin amca ne talihlisin. Neden Mehmet Ali? Bu 12 kişi bir olup kimin yardımına koşmuş bugüne kadar? Mehmet Ali hazırlan yarın Adana'ya gidiyoruz. Babana söyledim. Adana'dan film mi alacağız Hüseyin amca? Film alacağız. İstersen bir film de sen seçersin. E Seçerim seçmesine de... ...Karabıyık'tan geçeceğiz değil mi? Yo dedim acı Hüseyin. Niye geçelim Karabıyık'ta? E, Narlı'ya gitmeyecek miyiz trene binmek için? Salih'in taksisiyle gideceğiz. Sen, ben, Salih. Narlı'dan geçmeyeceğiz ki. Dosdoğru Fevzi Paşa'dan gideceğiz. Hem ne varmış Karabıyık'ta? Uçurum var Hüseyin amca. Yalan mı söyleyeyim o uçurumun yanından geçerken korkuyorum. Ne zaman narlıya gitsem, ne zaman narlıdan gelsem, karabıyıkta gözlerim yumuyorum. O da uçurum mu Mehmet Ali? Sen yarın asıl gavurdağını göreceksin. Çok mu yüksek? Ya sen korkacak adam mısın Mehmet Ali? Bir şey olursa başlarsın uçmaya. <gülüyor> Hem baksana bana bile on iki kişi gelmiş. Seni kurtarmaya on iki bin artist koşar. Macı Hüseyin Mehmet Ali'yi göstererek, ''Bak bunu iyi tanı.'' dedi. ''Üç yıl sonra bütün filmleri o seçecek.'' Nihat Bey, ''Pahşı Müslü Enseğin Bey.'' dedi. ''Eh, bugün de bir film beğendir bakalım.'' ''Eh, nasıl bir şey olsun?'' Mehmet Ali gazoz şişesini masaya bıraktı. Duvarlardaki afişlere bir daha baktı. ''Arturo de Kordova'lı film var mı?'' ''Bizde o adamın filmi yok.'' ''Anlaşıldı.'' diye düşündü Mehmet Ali. Arturo de Kordova'yı bilmiyor. Sonra ''Peki Akim Tamirov'un filmi var mı?'' Onun da yok.'' Ama Walt Disney'in bir filmi geldi. Uçan Fil Dumbo. Onu vereyim istersen. Heh tamam dedi Macı Hüseyin. Sen gel bu filmi seç Mehmet Ali. Mehmet Ali onu sen seç Hüseyin amca dedi. Baksana adı bile Uçan Fil. Güldü. Macı Hüseyin de güldü. Nihat Bey bu filmi de koy listeye dedi. Mehmet Ali baş gazoz şişesinin ağzını kapattı, şişeyi salladı sonra gazozdan bir yudum aldı. John Cardin'in Andy Devin'in filmleri var mı? Nihat Bey Macu Hüseyin'e ''Gözünü seveyim kim bu herifler be?'' diye sordu. Mehmet Ali ''Filmlerin listesi varsa ona bakayım.'' dedi. İki dakikada filmini seçmiştik. ''Cehennem yolcularını alıyoruz.'' Kalktılar. Nihat Bey e, ''Bu akşam kalaydınız.'' dedi. ''Gelmeniz de gitmeniz bir oluyor.'' ''Sağ olasın.'' dedi Macu Hüseyin. ''Yolcu yolunda gerek. Çok bile oyalandık. Sinema bizi bekler.'' Çıkarlarken Mehmet Ali kapıda durdu, döndü. ''Cehennem yolcularında hem John Karedin var... ...hem endi devin. Operatör Kadir Bey, ''Ağlamayın artık Emine Hanım'' dedi. Ha, siz yine şükredin, bir kırıkla atlattı, şimdi uyuyor. Çocuk bu, bir aya kalmaz top peşinde koşar. Salih'le Macu Hüseyin'e bakın, biri gitti, öteki gitti gidecek. Emine Hanım'ın kocası Hasan Bey, maci Hüseyin'de hiç mi umut yok diye sordu. Yok Hasan Bey, sen de gördün. Oğullarını eve yolladım. Annelerini şimdiden alıştırsınlar diye. Sonra bağırmaya başladı. Zaten onda kafa olsa Adana'ya Salih'in taksisiyle mi giderdi? O herifle kavaklığa bile gidilmez. Ben demedim mi uçabilirsin diye Hüseyin amcam? Uçabilirsin diye. Gavurdağınla. Oradan bile. Karabıyık mıydı yoksa? İşte gidiyoruz. Uçabilmek. Uç Hüseyin amca. Uç Hüseyin amca. İster şazemle ister şazemsiz. Havadayız. Aşağıda Fevzi Paşa. Aşağıda Dülük Baba. Yanında endi devin. Oğlanın serserisi. Kanat takmadan uç. Uç. Uçan. Uçan fil dumbo. Sırtında cehennem yolcularıyla. Dülük Baba'nın sakalına karışıyor bulutlar. ...munutların arasında Ferizi Paşa'dan Oğuz eline telgraf telleri. Balık ya bir kere gördüm ya iki. Resimlerini gördüm. Ama bak Johnson kendisini gördüm. Her yerdeydi. Gavurdağın üstündeydi. Alaman pınarına eğiliyordu. Eğilip suları topluyor. Vahşilere sular saçıyordu. Sular yakıyor beni. Yanıyorum. Her damla koluma değdikçe cız diye ses çıkıyor. Yoksa o ses Geronimo'nun çığlığı mı? Uç Hüseyin amca, ne olursun uç. Uçamasan da korkma. Uçamasan da Tahliye Karyoka bile gelir sana. Paşanın kızı bile gelir sana. Leyla Murat bile gelir sana. Beşhane Bakim bile gelir sana. Hepsi kurtarır seni. Sen Maci Hüseyin'sin çünkü. Gary Cooper kurtarır, Erol kurtarır. Ken Richmond gelir kurtarır. Kimleri kimleri kurtarmamışlardı, seni mi kurtarmayacaklar? Çamasan da üzülme. Sana incili bir taht uzatırlar. Bırak kendini onlara Hüseyin amca. Yer yaklaşıyor mu? Toprak yaklaşıyor mu? Fevzi Paşa istasyonu evlerin damları mı yaklaşıyor? Tyron Power senin gibi bir dayım olsun isterdim. Ne bekliyorsun daha? Gel, toprak yaklaşıyor. Wallisbury, ata bile gerek yok. O koca göbeğinle bile koşarsan yetişirsin. Hüseyin amca herkesin, her şeyin Macı Hüseyin'i. Uçmayı unuttun mu ne? Gel, gel yaklaşıyor. Belalugosi, şanlısın ama severdik seni. Sen ölünce de yalandan sevinirdik. Drakula olur, yarasa olur uçarsın. Uç, gel tut sakalından kurtar Hüseyin amcayı, uçur onu. <gülüyor> Şatonu göster havadan o beni Hüseyin amca, utandırma beni bak bak yaklaşıyor toprak uyuyor muyum şimdi terliyor muyum Johnny Brown. uykudan düşemi sesleniyorum düşten Fevzi Paşa'ya mı gavurdağından gişeye mi derden bakırcılarımı mı köşkerlere mi Douglas Fairbanks bir de Ceyar vardı sonunda Ne demek Niye hiç düşünmemişim şimdiye kadar Şimdiye Geleceksen gel şimdi Yoksa hiçbiriniz gelmeyin Hiçbir zaman Ama gelirsiniz Fevzi Paşa'daki testiyi bile görür oldum Yaklaşıyor testi Yaklaşıyor testi Siz neredesiniz Ama biliyorum Elimi uzatıp testiye dokunacağım anda bile korkum yok. Yetişeceksiniz. Yalancı çıkarmayacaksınız beni. Utandırmayacaksınız beni. Korkum yok. Ama korkuyorum. Yedi deryanın korsanları... Forsaları... Yedi iklim dört bucağın kara bayrakları... Şaheser filmleri... Kovboyları... Kılıçları... 36 kısımların şapkalıları... ''Harikaları, muhteşemleri, eşsizleri, akıllara durgunluk verenleri, tekmili birdenleri, çöl aslanları, kaplan kadınları, morgunları, casus kranları, aşıkları bile, umutsuz aşıkları bile, piyano başında şarkı söyleyenleri bile, gülmekten katılacaksınızları, deniz ejderleri, görünmeyen adamları.'' Kısmen renklileri, başlama zilleri, tahta iskemleleri. Ya utanmıyor musunuz neredesiniz? Maci Hüseyin elini uzatıp Mehmeder'inin saçlarını karıştırdı. Sadece nefise, ben onu bunu bilmem dedi. Bu olanın artistler olmasaydı, benim namazımı iki ay önce kılmıştınız.